Seslendirenler Mehmet Savaşbayındır Demirci Ali Baba Serkan Öztürk Çoban Vural Arısoy Anlatan Murat Yılancı Mehmet doğuda komando olarak görev yapmakta olan bir askerdir Birliğiyle birlikte araziye çıkmışlarken pusuya düşürülmüşlerdir Çıkan çatışma sırasında bacağına saplanan mermiyle bayılmıştır Gözlerini açtığında kendini küçük bir barakada bulmuştur. Neredeyim ben? Burası neresi? Merak etme evlat güvendesin. Burası benim barakam. Uzun zamandır misafirim olmamıştı. O yüzden dağınıklığın kusuruna bakma. Nasıl geldim buraya? Birliğimle birlikte arazide olduğumuzu hatırlıyorum. Pusuya düşürmüşlerdi bizi. Her taraftan kurşun yağmaya başlamıştı. Biz de siper almıştık. Karşılık veriyorduk. Diğer askerler nerede? Arkadaşlarım nerede? Öldüler mi yoksa? Seni bulduğumda tek başınaydın. Yaralanmış ve baygın haldeydin. Bacağına bir mermi isabet etmişti. Çıkardım çok şükür. Birkaç gün baygın halde yattın ama... ...şimdi iyi görünüyorsun. Şimdi hatırladım evet. Vurulmuştum. Bir anda her yer karardı. Sonra bir an sizin yüzünüzü gördüğümü hatırlıyorum. Su vermiştiniz bana. Hı. Doğru hatırlıyorsun. Yanımda her zaman matara taşırım ben. Birkaç gündür buradayım demek. Artık birliğime geri dönmeliyim. Bu mücadelede vatanın her neferine ihtiyacı var. Vakit kaybetmeye gelmez. Haklısın. Artık iyice iyileştiğine göre vatan senden görev bekler. Sıcak çorban var. Onu içtikten sonra varıp gidersin birliğine. Mehmet, yaşlı adamın yaptığı çorbayı içtikten sonra birliğine geri dönmek için